Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir kadın kocasının izni olmadan sadaka verebilir mi? Ee, bir kadın kocası eğer izin veriyorsa, onun malından tasadduk etmesi, sadaka vermesinde bir sakınca yoktur. Tabi bu iznin her yardım için kocasından izin alması gerekmez. Kocasının huyunu bilen bir kadın onun kızmayacağından ya da kendisine böyle bir iznin devamlı verilmiş ve vermiş olacağına dair emin olması halinde hocasının razı olduğuna kanaat getirerek yardımda bulunabilir, tasattuk da bulunabilir. Ama kocanın rızası yok ise yani illaki rızasının olması gerekiyorsa izin almak şartıyla yani böyle bir tasattukta yardımda bulunabilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam e, şöyle buyurmaktadır. Esma Radiyallahu anh Tancivayet olunduğuna göre Peygamberimize gelerek şöyle diyor. Ey Allah'ın elçisi kocam Zübeyir'in getirip bana teslim ettiklerinden başka benim hiçbir malım yoktur. Bana teslim ettiklerinden tasattukta bulunsam bana bir günah var mıdır? Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatü Vesselam gücün yettiği kadarıyla tasattuk et. yani kocanın razı olacağı kadar onundan onun malından tasattuk edebilirsin. Şimdi kocanın izni gerekecek boyuttaki tasattuk var. İzine gerek olmayan yani zaten izin verebileceği düşünülen tasattuk var. Yani meblağ ölçü buna göre değişir. Küçük bir sadaka her zaman izin almay gerektirmez ama büyük ölçüdeki bir sadaka tabii ki kocanın da e, iznini gerektirebilir onun rızasını almakta fayda vardır geçim için e, mutlu aile ortamı için bu gereklidir Ayşe annemizden radıyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir Kadın kocanın kocasının evinden israf etmeden ve kocasına zarar vermeden infak ederse yani sadaka verirse ona sadakanın sevabı kocasına da kazanmasının sevabı verilir. Yani yaptığı infak sebebiyle ecri kendinin malın kazanması malı kazanması sebebiyle bir o kadarı da kocasının olur. Ee, Hazinelere da yani o kadar sevap verilir kazanan kişi. Onlardan hiçbiri diğerinin sevabından bir şey eksiltmez. Yani koca bu sevabı o şeyi kazandığı için, kadın da hayır da harcadığı için hak etmiş olur. Yani kadın izin almadan sadaka verebilmesi, tabii eşler arasındaki diyalogla da alakalıdır. Ee, bazı eşler vardır ki, kocasıyla arasında e, uyumlu bir e, anlaşma vardır. Yani onun adına her şeye izin almadan, her şey için izin almadan, selahiyette selahiyeti elinde bulunduran e, insanlar bay, hanımlar var. Bir de e, kocasının e, her hareketinde izin almasını istediği e, evlilik durumları var. Yani bu kişiye göre değişir. Kocanın durumuna göre, kadının durumuna göre değişir. Aralarındaki sevgi, muhabbet, güven, e, bunlar çok önemlidir. E, kadın buna göre izin alır ve sadakasını verir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.